Teslim ve muhabbetle sohbet Nakşibendiye'nin şartı ve ashabın yoludur. Bu tariki bendiye, ashabı kiramın yolu olduğundan uhuvvet yani kardeşlik konusuna çok ehemmiyet verilmiş. Uhuvvetin devam ettirilmesi de sohbete bağlanmıştır. Erbabı tarikat birçok edep ve usulleri tayin etmişlerdir. İttifakla şöyle dediler. Fena fil ihvan olmak Fena fi şeyhin, bu da fena fi rasulün, o da fena fillah olmanın vesilesidir. Birinci fenada muvaffak olmayan, öbürlerine muvaffak olmaz. Sohbetin faidesinin pek çok büyük olduğunu tasrih ettiler. Zira sohbet, nisbeti celbetmeye ve huzura kavuşmaya en büyük düsturdur. Binaenaleyh, sohbetin sebebi, faidesi, rüknü, Şartları ve adabı vardır Bunları bilmeyen Feyz almaya muvaffak olmadığı gibi Nefsinin, şeytanın Hile ve desiselerinden kurtulamaz Teslim, ihlas Ve muhabbet yoluna giremez olur Eğer vasili İlallah olmak bir saray ise O sarayın duvarı sohbettir Hatta kapısıdır Sohbet edebini bilmeyen Sarayın dışında Ehliyetsiz bir şoföre benzer Demek sohbet edebini bilmek saraya girmenin ehliyetidir. Sadi Şirazi, ehil olmayanla sohbet kümbetin tepesine atılan bir ceviz gibidir demiştir. Yani kümbetin tepesine atılan cevizler tekrar geriye yuvarlanıp düştüğü gibi ehliyetsiz dimallara telkin edilen sözler de yuvarlanıp geriye düşer demektir. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu şöyle buyurur. Üç şey kardeşinle senin arandaki sevgiyi artırır. Rastladığın zaman selam vermen. En güzel ismiyle onu çağırman. Mecliste ona yer genişletmendir. Bir kardeşini sevdiğin zaman aşırı sevme. Çocuk olma. Çocuk arkadaşıyla bir an sevişir, kavga eder, bir an barışır, eğlenir. Böylece kardeşinden buğz ettiğin zaman dostluk payını bırak. Ortalama davran. Nefsin istek ve arzusunu bırakmayan sohbete ehil olmaz. Nefsin istek ve arzusunu bırakan kardeşe her hususta yardımcı olunur. Her şeyden önce ona değer verilir. Bu itibarla Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu Allah Azze ve Celle sana bir Müslümanın sevgisini nasip ettiyse sımsıkı ona sarıl ki günaha dönmeyesin buyurmuştur. Hadis-i şerifte Ya Enesu Ekseri minel asdiqai fe innakum shufaa'u ba'dukum fi ba'din ay dostları çoğalt çünkü muhakkak sizler şefaatçisiniz bazıların bazıları için şefati makbuldür buyrulmuştur Salik basiret üzere ihvanını çoğaltmaya çalışmalıdır ama kendi istek ve arzusunu yani günahlarını ve günahkar arkadaşlarını bırakmayan sohbete elverişli olamaz İhvan olamaz Bunun için Hazreti Ali radıyallahu teala anhu şöyle buyurmuştur Sakın ha Günahları terk etmeyen facir Fasık kimseyle arkadaşlık yapma Çünkü o işlediği şeyleri sana süslü gösterir Seni de kendine uydurmaya çalışır İşlediği kötü fiilini sana da bulaştırmak ister Bir de fasık kimsenin seninle kalkıp düşmesi Sana ar ve ayıptır Fasık kimse ya arkadaşını bırakmalı ya seni bırakmalıdır. Arkadaşını bıraktı ise sarılırsın. Ahmak olanlarla arkadaşlık yapma. Çünkü ahmak kimse sana faide vermez. Senden faidelenmek ister. Sana iyilik yapmak isterken bakarsın kötülük yaptı. Ahmak arkadaşın sükutu konuşmasından hayırlıdır. Ondan uzak kalman yaklaşmandan hayırlıdır. Hatta ölümü hayatından daha hayırlıdır. Onun için yalancı kimseyle de arkadaşlık yapma. Çünkü ondan faidelenemezsin. Senin sözünü abartarak başkasına, başkasının sözünü abartarak sana nakledebilir. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru aktarır. Doğru söylerim dediği zaman, bakarsın yalan etmiş olur. Kardeşinin en hayırlısı, seni günahlardan uzaklaştıran, ve hayra teşvik edendir. Bunu bul. Sohbetin birinci esası sebebidir. Sohbetin sebebi, iki kişinin arasındaki olan nisbet ve cinsiyettir. İki kişinin arasında, halde, yakın ahlakta, muamelede, hatta inançta, nisbet ve cinsiyet olmaksızın sohbet imkanı olamaz. Binaenaleyh, kimisi günah işlemek için, kimisi de ondan sakınıp, hayır işlemek için kendine bir arkadaş arar. Bundan dolayı beşer de diğer hayvanlar gibi her cins ve nev'in fertleri diğer fertlere kalbi ve ruhi olarak meyleder. Bu meyil de ya nefretten dolayı yahut sevgiden dolayı olur. Nefretten dolayı olan meyilden değil, sevgiden dolayı olan meyilden dolayı kul Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vasıl olur. Şu halde müntesip, Birisine meylettiği zaman meyletmenin sebebini araştırmalıdır. Filanla sohbet edebilmek için onun halini, hareketini şeriatle tartar. Onunla sohbet edilecek zat şeriate muvafık ise sohbet ve arkadaşlığına başlanır. Başlangıçtan sonra da sohbet edeplerine riayet edilir. Muvafık değilse terk olunur. Ehli hikmet, Allah'ın sevgisini celbetmeye en büyük vesile, Allah'ı seven zatla sohbet etmektir. Bu Allah'ın rızasını celbeden en kuvvetli sebeptir. Zira Allah'ın sevgisinin enerjisi, hayırlı olan arkadaşın kalbinin kablolarından tezahür eder. Sohbet, iki kalbi birbirine bağlayan sigorta gibidir. Yine ehli hikmet, aslandan kaçtığın gibi, kafir, fasık ve münafıkların sohbet ve arkadaşlıklarından kaç demişlerdir. Zira küfür, fısk ve nifak kalbinde varsa bunların arkadaşlığı ile çoğalır. Yok ise sende olan hüsnü hal verir. Zira insan samimi olduğu kimseden iyiliği de fenalığı da celbeder. O halde iman ve İslam'dan başka umum nispet ve cinsiyetleri terk etmek, Samimiyetle sevgi ve sohbeti celbeder. Onun için Sırrı sakati kudsesi ruhu şöyle buyurur. Sohbetin hukuku ağırdır. Vebali çoktur. Faidesi de çoktur. Edebi mühimdir. Kiminle nasıl sohbet yapmak gerekirse salikin onu bilmesi şarttır. Sehil Tüsteri hazretlerine birisi, Ben seninle sohbet etmek istiyorum demiş. O da, Olur. Lakin birbirimizi sevdikten sonra ikimizden birisi ölürse diğerinin hali ne olur? Soran, iş kolaydır. Hangimiz öldü ise öbürü Allah Teala ile sohbet edecektir. Bunun üzerine Sehil de ruhu, evet şimdi sohbetime layıksın demiştir. Bir cihetten vurmak edebe, diğer cihetten edep vurmaya sebep olduğu gibi sohbet etmek de Hakkın huzuruna kavuşmaya sebeptir. Yani sohbet ve arkadaşlık, Cenabı Hakkın huzuruna girmeye sebep olursa çok faideli. Huzurdan kovulmaya da sebep olursa son derece beladır denilmiştir. Sohbetin ikinci esası, sohbetin faidesidir. Sohbetin faidesi de üçtür. a. İnsanda hissi meleki var ve gizlidir hissi nefsani de var, aşikardır. Onun için insan kötülüğe, yani isyana çabuk meyleder. Taat ve ibadete geç meyleder. Eğer hissi melekiyeye yardımcı olunmaz ise, nefsani his insanı hayırdan uzaklaştırır. Tesiri açık olan nefsani his de, fena işleri işlemeye sevk eder. Hissi nefsani, maddeden gıda aldığı gibi, hissi meleki de, Manadan gıda alır. Almadığı vakit hissi nefsaniyeye ibadette devam etmek ağır gelir. Meleki his de kendi işini bırakır. Onun yardımına koşar yahut çekimser kalır. Bunun için hissi nefsaniyi tembellikten kurtarmak için yardımcı aramak lazımdır. Hissi melekiyeye yardımcı olabilecek zat da, nefsani his gizlenmiş, meleki his galebe çalmıştır. Arkadaş olacak zatın kalbinde tezahür etmiş meleki hissi, arkadaş olan müntesibin kalbindeki gizli meleki hissini uyarır. Onu kemiyetten keyfiyete çıkarır. Sohbetin işte burada faidesi şudur. Hayırlı arkadaşın sohbetinden dolayı müridin iç aleminde büyük inkılaplar olur. Müntesip günahlardan uzaklaşır. Taat ve ibadete ister istemez sevk olunur. Taat ve ibadeti onu kurbiyet makamına iletir. O da bu sayede muvaffak olur. Cenab-ı Hak ilim ve kudret sıfatıyla hem asilere hem abidlere yakındır. Fakat kul isyanından dolayı onun yakınlığından gafildir. Nitekim hava da insana yakındır. İnsan sıhhatiyle onun yakınlığını hisseder. Hastalığı zamanında yine yakındır. Fakat sıhhati ondan celbedemediği için havadan uzak gibi görülür. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُونْتُمْ O sizinle beraberdir, nerede olursanız olunuz. Mâlin'deki ayeti kerime, Cenab-ı Hakk'ın mahlukuyla beraber olmasını beyan etmektedir. Kul günah işlemek sebebiyle ondan uzaklaştığı gibi, günahı terk etmek ve emirleri yapmakla ona yakın olur. Sohbetin en büyük faidesi burada semere verir. Onun için hayırlıları seçmek yolun düsturudur. Ashab-ı kiram ve evliyai kiramdan bahsedildiği zaman, kutsi ruhlar ve melekler sohbet edenlerin aralarına gelirler. Onlara büyüklere karşı hürmet, küçüklere karşı şefkat ilham ederler. Yani kutsi ruhlar müntesibin kalbine, kendisinden büyük olanlara hürmet ve hizmet etmeyi ilham ederler. Müntesip kendisinden küçükler ile sohbet ederse tabii onların kalplerine şefkati, vefadarlığı, fedakarlığı ilham ederler. Aynı seviyede olanlarla sohbet ederse kutsi ruhlar kerem, mürüvvet, cömertlik ve cesaretten ibaret futuveti ilham ederler. Hissi melekiyesi yavaş yavaş asabi damarlarına girer. Asabi damarlar da bir taraftan huzura girme hissini alırlar. Diğer taraftan huzura geçmek için harekete geçerler. Nakşibendî'nin büyükleri buna işareten Nakşibendî tarikatı kediyi aslan eder, cimriyi cömert kılar, Tembeli çalışkan eder, toprağı altın yapar. Bu sebepten Bendi'ye girmek için hazırlık gerekmez, teslim gerekir dediler. Seyyid-i Tâhi kutsesi ruhu Nakşibendiler çocuğu erkek yapar, terbiye eder, nefsi tahlil eder, anini erkek kılar. Her cins ve her tabakadan insan sohbetimizden faidelenir. Teslim olmayıp inkara devam eden müstesnadır buyurmuştur. B. İnsanın kalbi haddi zatında Allah'ın yerlerini ister. Nefs onun yüzünü dünyevi lezzetlere çevirmiş, başını kanada altına koymuş, horoz gibi esir etmiştir. Kalbi insani, esirliğinden, hürriyetin meziyetini bilmediği gibi, nefs de onu kafesten çıkarmak istemez. Daima kafesin kapısını muhkemleştirir. Sohbet esnasında nefs, aslan gibi olan kalbin hissinden gafil olur. Sohbet sayesinde, nefs hilesinden gafil olduğu an, kalbi insani, onun kafesini kırar, ve ona saldırmaya başlar. İçte büyük bir inkılap yapar. Her bir erbabı tarikat, pirler, ayrı ayrı ve çeşitli prensiplerle müntesibin kalbinde bu inkılabı yaptırırlar. Nitekim masum-u rabbani ruhu şöyle buyurur. İnsanın kalbi bir ayna gibidir. Karşısına ne gelirse onu görür. Benzeri gösterir. Eğer karşısına hiçbir şey gelmez ise o da hiçbir şey görmez. Mü'min, diğer mü'min kardeşine ayna gibidir. Her mü'min kendi kardeşinden ahlakını görür. Neyi görürse onu gösterir. Her kâmil mü'min, kendisinden az olan mü'mine aynadır. Günahının lekelerini, yara ve izlerini görmeyen, kendisinden daha kâmil insanın yanında oturur oturmaz, derhal görür. Yarasını görmekle tedavi eder, lekeleri siler. Onun için her insan, kendisinden daha büyük ve salihi arar. Onunla kendini tedavi eder. Artık bu dünyada samimiyet ve ihlasla kiminle beraber olursa, ahirette de onunla beraber olacaktır. Ebu Bekri Sıddık, Hira mağarasında resul Ekrem'le sohbet etmek sayesinde Sıddık-ı Ekber oldu. O, nefsini Resulullah'a feda etti. Bununla öncelik makamını kazandı. Peygamberin vefatından sonra yerinde oturdu. Kabri de beraberdir. Haşri de beraberdir. Nakşibendiye tarikatı de o sohbetin semeresidir. Binaenaleyh, Sıddık'ın izince gidenin sadakatı, Sıddık-ı Ekber'in sohbetine vesiledir. Bu sadakatin üç alameti vardır. a. İhlas, Hakka teslim, Enbiya, evliya ve meşayihın sevgisinden ibaret muhabbet b. bidatten sakınmaktan ibaret ittiba c. şefkat, tevazu hoş görmek, hoş görünmekten ibaret ülfettir Muhabbet, ittiba ve ülfet kimde varsa şüphesiz o hayırlıdır Bu ahlaklara sahip olana arkadaş edinmek en büyük ganimettir. İşte bu arkadaşın sohbeti kalbi esaretten çıkarır. Nefsi esir eder. Bu abd fakir, sohbet arkadaşım, merhum Seyyid Sadreddin Arvasi ile devamlı sohbet ederdik. Bir gün onu aradım. Diyarbakır Mardin kapısında Hazreti Ömer camisine bitişik ziyarette oturduğunu gördüm. Çok dalmış ağlıyor. Etrafında birkaç arkadaşlar da var. Onlar da lakırdılara dalmışlar. Selam verdim. Akabinde muhterem. Herkes keyif ediyor. Siz de burada oturup ağlıyorsunuz. Acaba bir ihtiyacınız mı var? Eğer ihtiyacınızı söylerseniz canıma kadar hazırım dedim. O da can da mal da çok. Dünyevi bir ihtiyaç için ağlamak çok ayıptır. Bize hele hiç yakışmaz. Bir haftadan beri seni de görmedim. Evden bunaldım. Buraya gelip oturdum. Çay içiyoruz. Şu uykuda olan arkadaşları görüyorsun. Her şeyden bahsederler. Korktum ki sohbet arkadaşı bulamadığımdan günah işleyeceğim. Bunların konuşmalarını dinledim. Derhal kalbime denilmez günahların arzusu geldi. İşte siz geldiniz biraz rahatladım dediler. Halbuki aynı hal bende var idi. Onun sayesinde kurtuldum. Burayı okuyan Müslüman kardeşimizden onun ruhuna Fatiha istirham ederim. C- Müptedilere nazaran tarikata girmek anında çeşitli evham ve hayali tuzaklar açılır. İşiret arkadaşları zahirde, nefs şeytan da batında tövbe edene saldırırlar. Hayali ve vehmi telkinlerle takrib makamından uzaklaştırırlar. Tüm hayalleri yok edebilmek için samimi bir arkadaşa ihtiyaç var. Müntesip iki kişi olduğu takdirde müptedi de olsalar kendilerini hayali tuzaklardan kurtarırlar. Hayali tuzaklar şunlardır. 1- Evham ve hayal çoğalır. Şeytan muhayyele kuvvetini işgal eder. Ya eski günahlara döndürür yahut güzel rüyalarla aldatır. 2- Uyanıklıkta Allah hakkında, Resulullah hakkında hayali sorularla itikadı bozar. Yahut mucizeyi inkar ettirir. Yahut batıl fikirlere, akli kıyaslara müntesibi sevk eder. 3. Fakir ise mal kazanmaya sevk eder. Zengin ise cimriliğe, makam sahibi ise korkuya, rızk endişesine, alim ise ilmi mücadeleye, şöhrete sevk eder. Bu gibi hilelerle cinni şeytan, insi şeytanları müntesibe kışkırtır. Salik samimi de olsa hayali bozulur. Maksadından geri kalır. Bu hastalıkların hepsi büyüklerin menkıbelerinden bahsetmekle, hayatlarını okumakla, mürşidinin himmet ve bereketiyle kalpten silinir. Onun için Ebu Hasan Şazeli Kutsesi ruhu ve Nakşibendilerin büyükleri, yolumuz sohbete devam etmekten ibarettir demişlerdir. Hatta bazı zevatlar sukut halinde rabıta ile iki kişi oturdu mu ikisinin kalbindeki gizli hisler birleşir. Rabıta meleki hislere yardımcı olduğundan üç faideli his birleşmiş olur. Oturanların fena hisleri ikidir. Üçe mukavemet edemez. Dimaalları da sözle sohbete başlarsa kutsi ruhların bereketi de dördüncü bir kuvvet olarak gelir. Bu sayede müntesip kemalatı elde etmeye muvaffak olur. Sohbetin üçüncü esası rüknü, şartı ve çeşididir. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi'nin buyurduğu gibi sohbetin rüknü birdir. O da iki arkadaştan her birinin sermayesini muhafaza etmekle karını arkadaşına vermesidir. Yani iki sohbet arkadaşından her birinin benim kardeşim kar etsin, ben ondan faideleneyim diye gayret etmesidir. Hadisi şerifte مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَإِخِيهِ كَمَثَلِ الْكَفَّيْنِ تَنْقِي اَحَدُهُمَ الْاُخْرَىٰ Mü'min ve kardeşinin misali, iki elin misali gibidir. Her birisi diğerini yıkar buyurulmuştur. Yani mü'min, kardeşini belasıyla baş başa bırakmaz. Onu kötülüklerden alıkoyar. Diğer bir hadisi şerifte, مَثَلُ الْاَخَوَيْنِ مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَغْصِلِ اِحْتَاهُمَ الْاُخْرَى İmanda iki kardeşin misali, iki elin misali gibidir. Biri diğerini tövbe, zikir ve ibadetleri öğretmekle yıkar buyrulmuştur. Bunun manası hizmet benim, mükafat senindir. Diğer bir ifade ile ben çalışayım, sen ye. Ben savaşayım, sen yaşa. Bunun alameti isar, nasihat, şefkat, merhamet gibi hasletlerdir. Hadisi şerifte İyyake ve karine süi, فإنك به تعرف. Seni kötü arkadaşın arkadaşlığından sakındırırım. Çünkü muhakkak sen arkadaşınla tanınırsın. Yine hadisi şerifte Rubba abidin cahilin ve rubba alimin facirin. Fahzarul juhala min al-abbadi ve'l Nice abid cahil var. Nice facir alim var. Cahil abitlerden fasık, yalancı alimlerden sakının buyurulmuştur. Ali-ül Ribati Kuds-i Merveli Şeyh Abdullah ile bir seferde arkadaş oluyor. Şeyh Abdullah'ın adeti, bir yola giderken, zahire hazırlığını yapmazdı. Sefere başlamak esnasında, Şeyh Abdullah ona, ya emir ol ya da memur ol diye emretmiştir. O da ben memurum demiştir. Yağmur ve dolulu bir gecede, her ikisi sahrada kalırlar. Merveli Şeyh Abdullah, o gecenin evvelinden sabaha kadar abasını onun üzerinde şemsiye yapar. Ribati ona her ne kadar yalvarırsa da, o fedakarlığından feragat etmez ve ona şu emri verir. Sen memursun, bana itaat edeceksin. Ayrılırken de, Ey kardeşim, benimle nasıl vakit geçirdinse, bundan sonra birisiyle arkadaşlık yaptığında benim gibi hizmetçi ol, diye emir vermiştir. Şu halde müntesip, Baş olmaya çalışmaz, ayak olmaya çalışır. Şeyh Eba Hasan Şazeli, Nefsini senden daha tercih edene arkadaş olma. Çünkü öylesi kınayıcı olur. Seni kendisinden fazla takdim edene de sohbet etme. Çünkü o da devam etmez, buyurmuştur. Elmer'u ala dini halilihi. Ve la hayra sohbetin. Men la yera leke el hayri misle alledî terâ kişi dostunun ahlakı üzerindedir. Her halde senin ona görmüş olduğun hayrın benzerini sana görmeyenin sohbetinde hiçbir hayır yoktur. Maalindeki hadisi şerifi burada yine hatırlayalım. Artık insan kiminle düşüp kalkarsa onun ahlakında olur. Zunnuni Mısri kutsesi ruhu Allah Teala ile sohbet emrine muvafakatlıdır. Yani şehvetleri terk Emirleri yapmaktan ibaret, murakabedir. Halkla sohbet, nasihatledir. Ya dinlersin, ya dinletirsin. Nefsinle sohbet, ona muhalefet etmekledir. Şeytanla sohbet, ona düşmanlıkladır. İhvanla sohbet, isar ve cömertlikledir. Şeyhinle sohbet, var olanını ona feda etmendir. Ashab böylece birbirleriyle sohbet ettikleri için bu isimle isimlendirildiler. Şeyh Mümşad Kutsesi Ruhu Sohbet, meşayihın haram ettiklerinden sakınmaktır. Meşrep kardeşlerine hizmet etmektir. Dinlemek ve dinletmek zamanını bilmektir. Yani şeriatı tatbik etmektir, buyurmuşlardır. Sohbetin keyfiyeti ve şartları gelen başlıklarda izah olunmaktadır.